Bir takım kendini bilmez insanlar onları Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.